Hz. Yusuf'un rüyaları tabir etmesi Hz. Yusuf aleyhisselam kendisine rüyalarının tabirini soran iki zindan arkadaşını tevhid inancına davet ettikten sonra onlara dedi ki Ey hapis arkadaşlarım gelelim rüyalarınızın tabirine biriniz efendisine yine şarap sunacak öbürü ise asılacak kuşlar da başını gagalayacak işte tabirini istediğiniz iş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 ''Babam beni çok sevdi, kardeşlerim beni kuyuya attılar. Züleyha sevdi, beni zindana attılar. Şimdi bir de sen seversen kim bilir beni nereye atarlar.'' dedi. Malik bin Dinar'dan rivayet edilir ki Yusuf aleyhisselam şaraptara, beni efendimim yanında an deyince Allah Teala şöyle buyurdu. ''Ey Yusuf, benden gayrı vekil edindin.''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 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır. Allah kardeşim Yusuf'a rahmet etsin. O şaraptara beni efendinin yanında an demeseydi, zindanda beş seneden sonra yedi sene daha kalmayacaktı. Ancak Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere ve velilere vermiş olduğu iptila, sıkıntı ve çeşitli meşakkatler, onlara ceza olarak değil, hediye olarak verilmiştir. Hadis-i şerifte buyurulur. Allah bir kulunu sevdiği zaman onun üzerine belalarını döker de döker. Ebu Sayit el-Hudri radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi hasta iken ziyaret etmiş ve onun katlandığı büyük acılara bizzat şahit olmuştu. O şöyle anlatır. Elimi üzerine koydum, hararetini yorganın üstünden hissediyordum. Ey Allah'ın Resulü, hararetiniz çok fazla dedim. Biz peygamberler böyleyiz. Belalar bize kat kat gelir. Buna mukabil mükafatları da kat kat verilir buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, insanların en çok belaya maruz kalanları kimlerdir diye sordum. Peygamberler buyurdu. Sonra kimlerdir dedim. Sonra salihler buyurdu. Ve şu izahı ilave etti. Onlardan biri fakirliğe öylesine müptela olur ki,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 Ey doğru sözlü kişi, şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir. Yedi semiz ineği yiyen yedi zayıf inekle, yedi yeşil başak ve yedi kuru başağın manası ne olabilir? Ümid ederim ki isabetli tabirini öğrenip insanlara aktarırım. Böylece onlar da doğruyu öğrenirler. Yusuf 43-46 Yusuf aleyhisselam, Allah Teala'nın kendisine bahşettiği ilimle rüyayı şöyle tabir etti. Yedi sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır depolarsınız. Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki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 Allah'ın hainlerin hilelerini muvaffakiyete erdirmeyeceğini onun vezirin bilmesidir. Yusuf 52 Cenab-ı Hak hilekâr, düzenbaz ve hainleri asla sevmediğini bir ayet-i kerimede şöyle beyan buyurur. Şüphesiz Allah hainleri sevmez. El-Enfal 58 En büyük hıyanetse Allah'a ve Rasulüne karşı yapılandır. Cenab-ı Hak bu hususta da biz kullarına şöyle ikaz buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a ve Resûle hainlik etmeyin. Aksi halde bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. el Enfal 27 Kullarının hakkını gasp etmek suretiyle Allah Teala'nın emir ve yasaklarına ihanet eden, neticede ise kendi emanetlerine ihanet ettiklerini fark eden, Darvan ashabının şu ibretli kıssası, ihanetin zararının sadece hainlere döneceğini çok açık bir şekilde beyan etmektedir. Darvan kıssası Rivayete göre Yemenli cömert bir zatın, sana yakınlarında üzüm, hurma ve ekin bahçesi vardı. Bu cömert kişi, mahsul toplama zamanında fakirlere, gariplere ve zayıflara öşür payını fazlasıyla ve bolca ayırırdı vefatına yakın evlatlarını toplayıp onlara bu usulü devam ettirmelerine vasiyet etti. Fakat o salih zat vefat edince, çocuklarının gözünü mal hırsı bürüdü, kendi aralarında, ''Ailemiz haydi kalabalık, mal ise az, artık fakirlere bir şey vermeyelim, onlar gelip istemeden de mahsulleri toplayalım.'' diyerek ahitleştiler. Allah Celle Celaluhu, onların bu kötü niyetleri üzerine bahçelerini yakıp harabe haline getirerek simsiyah kıldı. O büyük bahçe tanınmaz hale gelmişti. Bu durumu gören cimri evlatlar şaşırdılar. Acaba yanlış bir yere mi geldik dediler. Oysa babalarının öşürü cömertçe dağıtıp muhtaçların duasını alması bahçeye ziyadesiyle bereket veriyordu. Bütün fakirler ve garipler o bahçeden istifade ediyorlardı. Lakin babalarının fakirlere dağıttığı öşür, gözlerinde büyüyor ve onu vermek istemiyorlardı. Onlar Allah'ın o bahçeye verdiği bereketin nereden geldiğinin farkında değillerdi. Çünkü gaflet onların kalplerini kör etmişti. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak, gafillerden olma buyurmaktadır. Ashab-ı Darvan kıssası olarak bilinen bu hadise, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Biz vaktiyle, bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi, onları Allah Resulüne karşı çıkan müşrikleri de imtihan edeceğiz. Hani bahçe sahipleri sabah olurken kimse görmeden, onu mahsullerini devşireceklerine yemin etmişlerdi. Onlar istisna da etmiyorlardı, inşallah demiyorlar ve yoksulların payını ayırmıyorlardı. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından gönderilen kuşatıcı bir afet, ateş, Bahçeyi sarı verdi ve bahçe kapkara kesildi. Meri tarafta ise onlar sabah olurken madem devşireceksiniz hadi erkenden mahsulünüzün başına gidin diye birbirlerine seslendiler. Derken aman bugün orada hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın diye fısıldaşa fısıldaşa yola koyuldular. Evet yoksullara yardıma güçleri yettiği halde onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmiyle erkenden yola çıktılar. El-Kalem 17-25 Bahçelerine varıp da cimriliklerinin ve hilekarlıklarının akıbetini karşılarında görünce, pişmanlık ateşiyle yandılar. Cenab-ı Hak onların şaşkınlık ve nedametlerini de şöyle anlatır. Fakat bahçeyi gördüklerinde, biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Yanlış yere gelmediklerini anlayınca da şöyle dediler, yok yok, Doğrusu biz felakete uğramışız. En insaflıları ise, ben size Allah'ı tesbih etmenizi söylememiş miydim dedi. Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz kendi kendimize yazık etmişiz dediler. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Nihayet şöyle dediler, yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi onun rızasını arzu oluyoruz. El-Kalem 26 32. Bu ayetlerde fakirin, garibin öşür hakkını vermemek için onlara hilekarlık yapan merhametsiz bahçe sahiplerinin hazin akıbetlerini Cenab-ı Hak bir ibret olarak ne güzel bildiriyor. Kalplerdeki bütün niyetler Cenab-ı Hakk'a açıktır. Onun azameti her şeyi kaplamıştır. Allah Teala bu kıssayı şu mühim ikazla nihayete erdirir. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. El-Kalem 33